Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Arkasında, duvarın kenarında Kapının üzerinde işte Oktay Bey Kaplanın köşesinde, sandalye döpsesinde, banyonun da sığında işte, işte Fahir Bey. Bey. Gözlerinde buluşan oradan sabahlardasın, orada var da illa ki işte Ege Bey. Hiç maruz kaldı mı dinleyicilerimiz? Tabii canım kalmaz mı? Kaldılar mı? Bu değil de buna benzer. Bunun bir benzeri. <gülüyor> bu ve benzerini yıllar önce burada çok dinledik. İşte onlar olmasın diye karkış kıyamet biz geliyoruz diyoruzlar. <gülüyor> Günaydın diyoruz hepinize ve bir ufak sitemle başlayalım isterseniz. Sitem, kadar sitem, sitem. Haftalardır ee, bir gerçek varmış ama her konu konuşuldu. Bu konuyu dile getiren bir dinleyicimiz olmadı. Taksiz zam mı? taksiz <gülüyor> taksi zam ya? vallahi. Yani ya. Laf arasında işte bulgur tarifi verirken ondan sonra ne bileyim kraliyet ailesinin üyelerinden bahsederken arada bu arada taksiler de zamlandı haberiniz olsun diye birisi söyleseydim bize. Enflasyon sepetinde yok galiba değil mi taksi zammı çünkü yüzde altı. Ya fazla. <gülüyor> hakikaten yok herhalde değil mi taksi zammı? Niye ya o kadar o kadar tıktı mı Allah şöyle düşün farketmeimiz zardı. yolunun üzerinden geçerken orada orada inip araba mı alsak acaba diye düşündük. Çünkü güzel arabalar vardı orada. Taksit taksit öderdik yavaş yavaş. Neredeyse ilk taksitini yani ilk taksit ödeyeceğimiz garanti. Yani yani... öyle bir e... ben şey dedim ya en son yalnız ben çocuk okutuyordum dedim dedim. Ya okutacaksın. <gülüyor> ya okutacaksın ya taksiye bineceksin. <gülüyor> bir de sen gördün mü taksinin? Vay hiç taksinin aynasındaki kimlikleri gördün mü? Hayır ne? 7 tane kimliği vardı. Araçtanıt bakatı benim kimliğimi bilmem ne, <gülüyor> oftoparka giriş kartı falan diye. Yani herhalde bu kadar herhalde bize en pahalısında <gülüyor> binlik taksiydi. <Herhalde>. Olabilir. <gülüyor> Ya. Sen araba, arabalan geldin değil mi Fahim? Ya arabalar geldim de arabalan gelmek de zor çocuklar öyle değil mi? Temizledin mi arabanı? Arabamı temizledim. Cillop gibi yaptım. Oktay Demirci'den gelmeyen buz çözücüler. <gülüyor> Mahallesef derimizi, benim derimizi geliyorsunuz ya. Yani Oktay hep alıştırıyorsun, Gelecek. alıştırıncaya kadar bedava Sonuç... bedava getiriyorsun ve bütün geçen kışı ben hatırlıyorum. Ben buz çözücüye para vermedim hayatımda. Ve refah bu... içinde geçirdim ya. Çünkü Oktay ya. Demirci verdi. Bu evet. noktadan sonra da para verecek dedim <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten araba alacak bedava parayı bir şey. taksiye verdiğinizden dolayı öyle bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Olur mu ya? Hava karlı olmayıp bu, buzlu olursa ne olacak Faiz? Ne olacak o zaman? O zaman, zaman? zaman Oktay'a küfür edeceğiz eğer almamışsa. Aldıysa dua edeceğiz. Çocuklar Bu yani kadar. benim arabam da sizin arabanız sayılır. En netice itibariyle. Bir Biz şey onu söyledim. konuştuk zaten. <gülüyor> Bugün konuştuk. Yani dönüşümüz nasıl olur diye uzun uzun konuştuk. Çünkü habire gözümüz taksimetrede ve birbirimizdeydi. <gülüyor> Ekzimetreye bakıyorduk sonra bize kendimize. Dönüşümüz nasıl olur? Ben dedim ki Faire yapacağız. Bu adamın üstünde para yani. yoktur ben sana söyleyeyim. Yani nakit taşımaz kendisi. Nokia var Çok olur mu? Valla. Çünkü bugün doğalgaz aracı. <gülüyor> doğalgaz parasından <gülüyor> verdi. Umduğum kadar alamayacağım. Bir de şöyle %50 verdi Fahir. Öyle düşün yani. Şaka yapıyorsun. Tabii %50 girdi taksi ortaklığına. Demek ki tek başıma taksiyle gelseydim Selin'i hiç okutamayacaktım. Şimdi Ali'ni ortaokula kadar okutabilirim. Çok güzel. Selin zaten ondan sonra başına çaresine bak. Zaten da... bütün temel şeyleri öğrenmiş oluyorlar ortaokulda. Vallahi öğretir. Ya da bence Alin ondan sonra çalışmaya başlasın. Ali'nin Selin'i okutsun. Ali'nin Selin'i okutsun. Evet mantıklı. Araya yaş farkı koyduğumuz iyi oldu. Çok iyi oldu abi. Ne kaç yaş var? 6 yaş. Ya Altı yaş neyse fark. bir şey söyleyeceğim. Çocuk tamam. Işçi Ali, Selin Yedi. Yedi yani. Ali Selin kaç? 7. 7 yani. Ali Selin'i okutur, Selin kendi kendine okur da biz bugün nasıl döneceğiz? Yani biz biz onun şeyindeyiz. Çünkü ee, adamın biliyorsun okut okutman parası var <gülüyor> Ege'nin. E, benim de sen zaten durumum belli. Belli giderlerim. Benim durumum belli. olsa hiç seni okutmama riskini alır mıyım ben? Hayır. Yani hayır, hayır. sonuç olarak biliyorsun ne kadar sevdiğimi. Yani öyle bir durum var yani durumumuzda yok nasıl döneceğiz fire senin aklına gelen bir şey var mı <gülüyor> abi ben de onu düşünüyorum kara kara ben de bu çocukla diyorum bu kardeşi ne yapacaklar diyorum senin araban da zor durumda yani seninkiyle de gitmek imkansız ne yapalım bunun arabasının böyle bir ama yani ben fazla sabah gördüm bir arkadaşını mesela bıraktım otoda bir yere <gülüyor> bir arkadaşı vardı aa evet doğru bir tane Oyun... arkadaşını bıraktın sen otoda Bırak. e abi biz yani sonuçta yani ee... Valla adam gibi adamsın Fahir adamın Vallahi. dibisin yani keşke bizim de senin gibi şey. arkadaşlarımız olsa Fahir yani senin arkadaşın gibi daha doğrusu Aşk olsun çocuklar aşk olsun ki sizi Optin'in kapısına kadar bırakacağım yani bunu. oradan 5 lira 5 yılda yani cebimizde kalır Ege Valla ben bilmiyorum da yani Milliyet Gazetesi'nin haberine göre biz zaten Fahir Öngücüm personeli değil miyiz? <gülüyor> Evet bırakman Hocam, lazım. Hocam, personel servisi yapılıyor. Personel servisi bir şey ayarlayacaksın. Olmadı biz taksi fişini sana vereceğiz. Bizi sahip çık. <gülüyor> Hayır, bizi <gülüyor> sahip <gülüyor> çık yani. Çıkıyor bebeğim merak etmeyin Bebeğim ma. mi? Yalnız Bala resmen Mobik var. Bazen <gülüyor> sahib çıkma. Reismen Mobik var. <gülüyor> Ay. E ne yapıyoruz? Netin. <gülüyor> ne yapalım? Bakalım, ne yapalım şöyle ne bakalım. bakalım şöyle bir bakalım. Bir ee, Kiralık katil tutup oğlunu öldürttü. Ha, ama yani pardon. hemen şeyler... haber'e de bakacağız diye bir şey yok. Gençleri bağımlı. Hayır canım adam şey yapmış. Hitman oyunu yıllardır aralıksız oynayan 17 yaşındaki e, Xiao Feng. E, bu bağımlılık konusunda babasıyla defalarca tartışmaya girdi. Dersleri kötü olan ve Hitman'dan başka bir şey oynamayan çocuğu en son babası. E, diğer çocukları... bizi şey Hitman meraklısı. <gülüyor> Al sana Hitman'ın hasosu mu denir? Oyunda başka çocuklarla anlaşarak sürekli olarak bunu öldürtüyormuş bunun karakterini. Ha oyunda öldürtüyor. Oyunda öldürtüyor. Ee, oyuna her girdiğinde kiralı karakterlerce öldürülen Shaofeng yenilmekten sıkılıp oyunu bıraktı. Aa, çok akıllı adammış. Ben bayağı e vurdurdu zannettim. Aa, ne kadar şey. Ege'ye de hiçbir şey söyle Düz adam. Düz adam kafası <gülüyor> satayla. Onu vurdurmuş. <gülüyor> Çocuğu çok temelmiş. <gülüyor> Öldürmüş. Ya bir şey diyeceğim. Ee, başbakan Erdoğan Gabon'a gitmiş. Ne oldu? Bir ses geldi. E i̇çeride evet. çeşitli sesler oluyor tabii ki. Radyo sonuçta burası başbakan çeşitli. Başbakan Erdoğan Gabon'a gitmiş. Haberiniz var mı? Var. Biliyoruz Gabon, evet. Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı şey değil miydi? Balıkçı, Gabon'da balıkçı Listesinde fatarı. Nerede lan o balıkçı demiş. Baraj inşaatlarında kendini ispatlamış bir ülkeye izlemiş. Sayın Başbakan. Gabon'a Gabon en iyi barajı biz yaparız isterseniz demiş. Böyle bir şey. Gabon'da balıkçı o kadar <gülüyor> acayip oynuyormuş. Bu arada, falan demişler buna. Ne bileyim ya bir sevindim işte falan diye. Bu arada bilgisayara bakıyorum da şu anda fark ettim ki bugün bizim yayına gelmemiz beklenmiyormuş. Niye? <gülüyor> çok full, full Çok doldur. güzel hazırlanmış bir son saatimiz var. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında bilim dünyasında 3 mucize diye şey var buluşlar diye onu verelim mi? 3 yoksa... mucize buluşları bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Geçen gün bunu İsmet Berkan da yazdı. Bu e, en soğuk ısı mutlak sıfırın altına inilmiş. E, geçen hafta. Yani <gülüyor> eksi 273 <gülüyor> galiba derece. değil mi? Mutlak ısıtma diye bir şey başlıyor vardı yazısında hatta. Evet evet. O onun altına inilmiş. Ke, yani kaç sıfır kelvinin altına inilmiş oluyor. Bu e, atomik gaz üretildi. Bu buluş... Motorların %100 kapasiteye çalışması ve kuantum cihazlarının gelişmesini sağlayacak. Bu da taksilerin yani. ucuzlayacağının en güzel garantisi. Bu ne bize, ODTÜ'den dönüşte bize yansır mı acaba? Yansır Dönüşte de bugün yani? Bugün. 20-25 dakikaya halletme kadar. Öğleden yansır. sonra. Ancak kadar... karar çıkacak şey yapacak. E tabi, bakanlar o. kurulu kararı falan filan baya baya. Taksi bayağı bayağı... güncellenecek falan derken biraz hızlı olabilir misiniz? Yetkililere buradan sesleniyoruz. Ondan sonra domates sapı geliştirilmiş. Domates. Sapı mı? <gülüyor> domates. <gülüyor> Apı mı? <gülüyor> İkisi de doğru. <gülüyor> Trakya bölgesine tepsiyle katılıyorum. Domates apı mı yoksa domates sapı mı? Domates sapı yani. Domates sapı ya. Domat Domates apı. <gülüyor> doğru. Felç ve kalp krizine karşı hap geliştirilmiş. Niye hap yiyerek yolu olmuyor mu? Da... Oral yolla alamıyor muyuz? Yani yiyerek. Yine alamıyor. oral yolla alacaksın Halbide da. de domates e, geniş kitleler tarafından hem lezzet kabul, kabul görmüş. Kabul görmüş de bir şey. Mesela brokoli çok lezzetli ama herkes sevmez. Herkesin yemez. tarafından tabii ki kabul Ama gördüm. domatesi herkes sevır ya. Mesela herkes tarafından. <gülüyor> geniş <gülüyor> kitleler tarafından. <gülüyor> Ondan sonra bir de süper antibiyotik bulunmuş. Sağ ol Oktay sabah sabah. Pandaların gücünü. kanında normalinden 6 kat hızlı iyileştiren süper bir antibiyotik varmış. Onu <gülüyor> onu alıyormuşuz. Onu herhalde kanını alacağız pandanın. Ama kapandığının özelliğini biliyorsunuz. Zaten 5 tane kaldı. Ne yapacağız? Yani, tamam çok antibiyotiğimiz bir şey var ondan sonra tık yok. Sağlıklı domuz gibi yaşıyoruz ama eşler birbirlerinin sırtını dönüp yatacak yatakta. Hangisini tercih ediyoruz? Hasta, hasta öksüret. Sınav. Sınav. Devam etmeyi mi <gülüyor> yoksa sağlıklı Pes etmeyi mi Şarkı boyunca düşünme hakkımız var mı Var bu şarkıyı da bu sabah senin izleyeceğiz <gülüyor> Bunun aa, bir yavan Türkçesi vardı neydi o Begüm Aman. Begüm müydü Tabii. Begüm. Atilla Taş mıydı o Vallahi ne bileyim Atilla Taş, yok, Taş mıydı Atilla Taş mıydı neydi Nihat neydi? Doğan mıydı Biri, Zegli dinleyiciler telefonumuz 210-30 Begüm'e Begüm çeviren sanatçımız Kimdi bilene bu cumartesi şansı şovumu davetiye veriyor. Ben yapıyorum. hatırladım. Vallahi bileni hatırladım. Ama söylemeyeceğim. O zaman dinleyicilerimiz bir bak duruma. Şöyle bak şöyle göstereyim size. Bu size niye hatırlatıyor? <gülüyor> Aa, o muydu? Oydu. Günaydın efendim. Alo. Kimle Alo. E, Pardon bir dakika radyomu sesini kısayım Murat Güldal Akcoş Bey ya. Valla Murat Güldal Akcoş Bey hoş geldiniz stüdyomuza. E hoş bulduk efendim. Cevabınızı almadan önce bugün Ankara'nın Kar Yaşı ile ilgili bir yorumda bulunmak ister misiniz? <gülüyor> Çünkü henüz yayında bulunulmadı o yorum daha. Ha daha ha, yayında söylenmedi. Söyle o zaman eee o zaman 1 Ankara teslim 2 Ankara gelirliklerine büründü. Bravo. Bravo. Allah klasikleşti resmen sizin bu yorumunuz ha. <gülüyor> Ankara gelinliklerinde büründü, yorumu kadar klasik oldu. Yani Ankara... Kat Gürdalak, koçum bunu yapmış. Kar yağışını ne kadar güzel betimledi. <gülüyor> yani ben en evet. çok Ankara teslimi beğeniyorum. Evet. Yani... Hadi hadi Serhat güzel diyeyim de kaçayım ben hadi. Ferhat güzel evet, Ferhat. tebrik Ferhat. ediyoruz. Kürek eller diye geçer. Eller. Evet, sizin şu, de karlı bir günlerde, bir şu karlı var. günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz eller. Murat Bey tebrik ediyoruz. Şahsi şovuma davetiye veriyoruz size. Ee, bu cumartesi güzel. günü bekliyoruz o zaman. Teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Afiyet olsun efendim. Hoşçakalın. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun efendim. Nasılsın, Zeynep Hanım'dan Ferhat efendim? Güzel demiş Zeynep Tarkan. Ver Zeynep Hanım'a da ver. ver. Verelim o zaman Zeynep Hanım'a. Zeynep Hanım'a Hanım da verelim. Ver Zeynep Hanım'a da. Ver Zeynep Hanım'a da. Hanım da. En hızlı tweet çeken... Tweet çeker. Demiş. Okay bu arada ben ilk defa yayında dinledim. Gerçekten seslendirme çok güzel olmuş abi. Abi ben o konuyu <gülüyor> da açmayayım <gülüyor> diyordum da. <gülüyor> <gülüyor> bir oldu? da. Bir daha dinlesene abi onu. Varsa, abi dinletme ben sen. Ben tam kulaklıktan dinleyemedim çünkü. Ya abi Ezogen'in hikayeleri yapacaktık ne güzel. Adam kaptı. Şu anda beni kapmış durumda Ege. Farkında <gülüyor> bir daha, mısın? daha dinleyeyim yani bayağı bak, güzel. Bir daha dinleyelim bak. Hiç ses etme dur. dur ne oldu? Ne oldu? Tabii ki Fahir bet doğası her zaman olduğu gibi en güzel şekilde tuttu. Adam. Ne oldu? Heh, hı, tamam. Bir adam. Bir mikrofon. Adam bir adam. Hayır bilek şey karşısında şey. seyirciler. Yani adam kolay adamı evden getireceğiz. Mikrofon zaten orada vardır. Burası benim zaten. Seyirci önemli. Da. Seyirciyi bir şekilde bulmak lazım. Hı. O def. Peki kale canım şahsı. Peki kale canın şahsı. 12 Ocak cumartesi saat 20.00 Ankara, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Biletler May bilette. Hayır ne kadar sesin? Niye abi hiç duyulmadı ya? Abi şey ben de bu şey karıştı yayın Ben yani yayına sızma var. Ne olur ne olmaz diye bir de yedek kaydetmiştim Fire'dan da. Onu kullanmadım olur. sonuçta. Hadi sağ ol Evet ya bu prodüksiyonda hani şey dediğimiz ya. bir şey yani sonuçta. Akapella bu muymuş ya? Reklamlarda <gülüyor> akapella yapamamıştım yıllardır. Akapella akapella dedikleri bu işte. 7.inciler Tanıtımı bol bol dinleyebilirsiniz. Radyo'da bizim programımız dışında tanıtım yayınlanacak. Bol bol dinleyin. Dinledikçe bizi hatırlayın. <gülüyor> ve bugünün anısına çektirdiğimiz fotoğraflarla <gülüyor> Ya, ege bir şey diyeceğim. Sen şahsi işoldan sonra Evet. O günün anısına <gülüyor> O günün anısına çektirdiğimiz... Murat Gürdal, Akkoç ve Zeynep Tarkan'la birlikte çektirdiğin fotoğrafları. Onları versene. <gülüyor> birlikte fotoğraf çektirebilir miyim? Sonra nasıl vereceğim? Eylül Evgün nasıl yapıyordu onu? Ya? <gülüyor> Abi onun bir şekilde onun alet... ayrıntısını vermediği için bilmiyoruz. Bakın yani, o fotoğraflar paylaşıldı mı acaba? Böyle koca bir albüm varmış Erol Evgeni. Aileler yarışıyor, yarışmasında Murat Evgeni. Baba bunları paylaşmadın mı? Mm? Paylaşmadım. Fotoğrafları kimseyle paylaşmayacağım. Eve gelen herkese gösteriyormuş. Bunlar da yarışmaya katılanlarla birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar. Çok sıkıcı. Çok Nil Kara İbrahim Gille ilgili bir haber var. What is? hamile mi? gebe Nil... mi? E... Allah'a gebe diyeceksen yüreğim ağzıma ge. gebe sık mi? Sık sık konuştuğumuz. O da yemin et gebe mi değil mi? <gülüyor> yemin edeyim. gebe <gülüyor> değil bilmiyorum onu yemin ederim. E, sık sık kenarımızda konuştuğumuz bir şeyi Nil parasını bastırıp yaptı. E, Altın e, diş değil. Ne olabilir? Burunun ortasındaki çizgi kaldırma. Özellikle e, Ege ile ben bunu konuşuyoruz Faiz. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Sen de öyle bir şey yok. Sen de dinliyorsun. <gülüyor> ben de dinliyorum ne olabilir diye. Ben de diyorum. <gülüyor> ne olabilir? Parasını bastırdı. 2,5 milyon doları bastırdı ve ne ne yaptı? Allah bereket versin dedi. Ne dedi? Manhattan'da ne almış ya? Va Anlatsın Manhattan'da güzel arkadaş. daire almış. Vallahi, Vallahi biz daha var. çukur ambarda alamıyoruz. <gülüyor> millet gidiyor Manhattan'da <gülüyor> ev alıyor. Daha, daha çukur ambar olur mu ya? Daha çukur ambar o dedi. Manhattan'da yani. aşağı yukarı aynı. Yani aynı çukur da, doğru. O da doğru. Oranın pomona komşu olmuş. Ee, ondan sonra Mesela, bayağı bir etütler var. <gülüyor> bir belgeleri falan var ya. Bu nasıl oluyor? Ben anlamadım. Belgelerini <gülüyor> falan yayınlamışlar gazetelerde. Tapusu mu ha, tapu Tabi Tabii tab alım satım şeyleri falan. Noter mi? Noter. Nasıl? Ben gazetecilere İbrahim İbrahimgil mi göndermiş PR çalışması? Yani bu Bilmiyorum işte belgedir. onu diyorum nasıl? Nasıl yapıyorlar? Çevre vergisi var mıymış Oktay bir baksana? Nesi var mıymış? Çevre vergisi. vergisi denir ona. Manhattan çevre vergisini ödemiş mi Manhattan belediyesine? Abi zaten yüzde kaçtı New York'ta vergi? Sekiz. 20 Yok falan. ya 14 mü 16 mı? 14 tane yüzde Öyle on bir şey. Hepsi onun on içindedir büyük ihtimalle. İyi, i̇yi hayır, olsun, hayır olsun, olsun. güne güne sizin olsun çocuklar. Yani, ben burada Nilkare İbrahimgil adına konuşuyorum. Orhan Pamuk Tarkan. ...Demir Sabancı, Turgay Ciner... ...Nedret Takipoğlu... ...ve Takinoğlu, daha neler neler... ...ve Hollywood ünlüleri tabii ve ki... ...ve Hasan Kösif tabii ki... ...tabii ki... Ne o Türk... ...Türk sitesi mi var öyle bir tane acaba? Ha olabilir yalnız... ...hepsi an. aynı binadan aldığına göre... ...binadan... ...aynı binadan değil... ...o bölgede oturanları şey yapıyoruz ya... ...Türk 69 mahallesi... ...69'lar sitesi diye... Doktorlar sitesi olmasın Okta? Olabilir. Doktorlar sitesi. 69 mezunları yaptırmış. Çeşme'de abi. bir site var. Sanatçılar ve sanatseverler sitesi. Sanatçılardan para çıkmayınca. <gülüyor> abi hepsi bu aç bunları ya. Biz yok mu bir sanatsever diye şey yapmışlar. Siteden esas büyük kısmı severlerden. Ee... İyi bakalım. Azıla hacker Hamza yakalandı. Hamza mı? <gülüyor> ya bir hacker olunca da insanın valla... Ne bileyim ismine bakarsın Aşk 2000 falandır canım Hamza'nın ismi Yok ya bildiğin Hamza Azılı hacker Hamza diye geçiyor Tayland'da yakalandı Bunun müjdesini verelim Bugüne kadar yüzlerce sitenin canını okuyan Hamza En son paçayı ele verdi Paçayı mı ele verilir yaka'yı mı ele verilir Ele verilenler Bir gün bakayım. onu yapalım bari. Ele verilen şeyler diye bakalım. Bakayım, Bunu Yakalı, geç paça. bunu yayında söyleyem Paça, paça evet. var yaka var iki cevap net Neler neler. Başka yaka var. varmış. <gülüyor> en son baktım Y harfini verebiliyoruz sadece. Diğer harflerden Y'den yaka. Aman iyi oldu. <gülüyor> ne, Neyse e, akıllı çatalla ilgili ben bir haber vermek istiyorum biraz acıkla teknoloji. Bugün haberlerimiz e, böyle, <gülüyor> tek cümle mi? Hayır tırt tırt. Yok canım azılı e, hacker Hamza. Şimdi ne sana Hamza bir sürü siteleri çökermiş çökerttiği siteler aşağıda verilmiştir. Onları isterseniz verin. Onu ya, da başka bir ya gecikti. <gülüyor> Valla radyo etkinin sitesinde çökerten buymuş İyi mi? Ondan bizim podcastler konmuyormuş sevgili dinleyiciler ondan ötürü. Ama ya, en kısa zamanda... Hamzaya Hamza'yı artık... Hamza'yı bir sorgulmasın. Demir parmaklıklar arkasında gördük ya tamam. Yakında şey yapacağız. Ee, tekrar podcast dünyasına döneceğiz. Neyse ben bu akıllı çatal hadisesi çok güzel. Bir, benim de, beni de şey yaptı yani etkiledi. Ne no, oldu neymiş o abicim? Amerika merkezli bir laboratuvar tarafından üretilen bu çatal kişinin... Her şeyine yardımcı olduğu gibi zayıflamasına da yardımcı oluyor. 20 dakikada doyulduğu için bunu baz alan çatal... 20 dakikadan sonra çalışmıyormuş çatal. <gülüyor> para istiyormuş böyle. Nasıl ya? Ya bu 20 20 dakika hadisesi titreyerek yemeğini yiyorsun ya lokma lokma her evet. batırışında... Bunu 20 dakikaya bölüyor. Dolayısıyla hızlı yediğin zaman ne yapıyor? Titre ve kendine gel diyerek o sana bir titreşim veriyor. Onun yerine titreşerek mesela bir de yavaş yemen lazım ya evet. doymanı fark etmek için. Yani bir habire çatalı dolduruyorsa o titreyip üstündeki yemeği atsa daha güzel olmaz mı? O da Belli, lokmalar arasında 30 saniye koyacak mesela. Titriyor. E zaten atar otomatikman atar doğru. Titreyen çatalda et durur mu? Ç titreyen çatal Vallahi çok güzel atasözü sözü yaptın ya, ya onu acaba. bir söyle de Ulan sen bence açısın. az önce vallahi kendim bir ata olarak şu söyle fail bir şey yapmayı boşverdi. Dişe en çatalda et durur mu? Hayır sorma ya. Söylesen yargını söyle. Niye soruyorsun? Peki. Yargını... Durmaz veya durur diye bir şey Niye yorum Sen... şey yapıyorsun? İlk defa olduğunda kendi de emin <gülüyor> Oğlum değil ben ya. de... yani. Yani atalarımız da böyle çıkarttılar. İki, iki kişi iki kişiye ihtiyacımız yani. vardı Mesela iki olarak. kişinin bildiği Durur mu? Durmaz. Bak sır olabilir mi? <gülüyor> Mesela iki iki atanın <gülüyor> veya... söylediği söz. Ayağını yorganına göre mi uzatalım? Nereye <gülüyor> uzat. göre uzat. <gülüyor> ne yapalım? Ayağını yorganına ne göre, uzat. göre mi uzatmalısın? Evet. önce bir soruyla başlıyor hep ama. Tabii. ayağını yorganına göre uzatır mısın? Diye böyle bir şey oldu. Abi o şey gibi. gibi de olur evet, ama. Evet yani... gibi Sonra ama Emre dönüşü. Işte. Hayır, Zaman şey. içinde uzatmadığın şey. İki kişinin dönüşü. bildiği sır mıdır? Dan evet abi sırdır. Değildir ya. Yani yani olur mu? Bilmiyorum yani olabilir de diye bir adam çıkarsa bütün esprisini yok eder işte. Sen söyle ya. İşte demokratik atalarımızdan gelen bir şey gibi. E, ditreyen çatal da et durmaz. Bak ne kadar güzel, güzel oldu. Bunu nerelerde kullanabiliriz? <gülüyor> bir de kullanım alanlarını Mesela, söyler misin bize Fahim? Parkinson hastalarının yemek yemesi sırasında mı? <gülüyor> Öyle mi diyeceğiz? Düz bir ataydı bunu söyleyen. Onu yedirelim çünkü kitriya çataldı et durmaz. Bunu kim söylemiş ya? düz bir adam söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Ata değil de <gülüyor> Parkinson hastaları için. Neyse. Ee, çatala Happy Fork adı verildi ee, Üstündeki <gülüyor> Trage sen... bölgesinde Happy Fork olarak Happy <gülüyor> <sosyal. gülüyor> <gülüyor> ee, Üzerindeki sensörler vasıtasıyla ki Sensör 100 yılın hakikaten icadı olan bir şey Çok güzel yani sen... Ağzına mı sokacaksın sensörleri Vallahi tanesi 99 var. dolardan Eğer ki 12 kişilik yemek seti almaya çalışsa Sevmek seti ya diye onları... geçmiyor onlar değil mi Yemek ne seti diye geçer onlar Yemek seti diye geçiyor canım. Yemek Ayrıca, takımı. Yemek takımı. Ne Set diye mi satıyor? Efendim. Yemek seti şey denir. Pelicinin getirdiği yedir. şeye denir. Ya Kolayalı da... mendil falan var ya içinde. Ha, tamam. Ona yemek evet. seti Herkese diye. vermezsin onu. Sırf 1200 dolar çok affedersin. E ne olacak bugün bir gümüş tabak çatal alsın. Hayır şuradan evden geldik taksiyle kaç lira verdik ya. Hakikaten. Doğru ya siz de 40 sen... lira verdiniz. Doğru diyorsunuz. <gülüyor> 200 lira diyorsun yani. Neler neler. Sırf şişmanlar için 2 tane alacaksın canım. Diğerlerine güzel şık takımları verirsin. Çünkü veriyorsun. adam sinirli. Tamam buna sen ver. Zayıfe niye sen soruldu? Zaten zayıf. Kagnem. kaknem dedi ya zayıflara. <gülüyor> niye öyle diyorsun Nekicim ya? Nekicay <gülüyor> Can'ın <kaknem> anlayışı. <gülüyor> Al bir düz adam daha. <gülüyor> zayıf. Yani kaknem O zaman biraz daha alıntılar diyelim mi? Alıntılar. Biraz da alıntılar diyelim. <gülüyor> Azıcık da alıntılar. ne bahçehre bir... Şey Neba şehri oynuyor mu bir şey? Oynuyor tabii değil mi? Nerede oynuyor? Hiçbir yerde oynamıyor. Oynuyor, Evde aa. oynuyormuş. Böyle. Kenan Süleyman'ın şeyden ayrıldı doğru. Ah ayrıldı mı? Sultan ayrıldı Süleyman. mı? Onun annesi değil Muhteşem mi? Taşan yüzyıldan ayrıldı mı? E ee, bir zahmet bu senek hiç gördünüz mü? Hiç. Ben geçen senelerde de, de görmediğim için bilmiyorum. Ha, ya, öldü mü? Öldü ne oldu kazada mı öldü? Sefer kazası mı? Sefer. Bir şeyde oldu yani öyle biliyorum ben. Yok değil mi artık bir Yok, yerde? Maalesef maalesef herhangi bir yerde ulaşılamadı Neba şehri. Allah Allah ya. Aşkım zaman aşkın mı tekrar tek başına? İntikama girsin bence. Bence Peki. de intikamda çünkü Beren Saat'le çok iyi bir ikiliydiler onlar. Analı kız. Baksır giymeyen erkeği istemem demiş Nebahat Çehre. Nebahat Çehre geçenlerde gene böyle bir açıklama yapmamış mıydı ya? Ne demişti hatırlıyorum. Böyle bir konuşmuştuk yani gençleri cebimden çıkarır mı demişti bir şeyler demişti. E abi bir yerde şimdi şey yapmıyor ya. Nebahat Çehre açıklamaları diye bir yazsan ya Google'a. Çünkü bundan önceki açıklaması da sabah sabah ağzımızda bir kekremsi tat bırakmıştı. Ne, ne oldu? Çok... Dizisiz kalmaktan Diz... diline mi vurdu? Bence öyle dizisiz kaldığı için öyle ya. Dur bakayım. Yani... Baksır giymeyen erkeğe adam demem Adam yok. demem demiş. İstemem demiş. Ya öyle adam falan yani şey yok. Ama yani ben çünkü onun ilk lafı vardı. Ben adam gibi adam isterim. Baksır giymeyen adama da adam demem. Donsuz Dolayısıyla... Donsuz adamı istemiyorum dedi. Yani... Neba Çehren'in bu, bugüne kadar silip Saç gedilen. rengi var, onu geriye mi? Neba Çehren yazınca in saç rengi mi diyor? Neymiş? Evet. Soğan soğan kabuğu. Mu? Oynadığı diziler. Fındık kabuğu. Et, ettiği laflar, diye, Et bir şey ettiği yoktur, laflar diye bir şey yok. yok yani, sarf ettiği sözler. O da yok. Hadi ya. Neba Çehren'in yazıyor. Saç rengi var abi. Sen Neba Çehren çektirdiğimiz fotoğraflardan onlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Ona bak, o daha kıs. <gülüyor> Ona da bakar bakar dururuz. <gülüyor> Nebahat Çeridan böyle bir şey gelmiş, onu ona bakarız ya. Kimde Nebahat Çerin yakın arkadaşı kim ya? Nebahat Çerinin yakın Kimle? arkadaşı. Ne kalır? Çevresindeki herkesi uzaklaştırdı kendinden. Uzaklaştırdı dedi herkes sizleri ölmüş. Başta Adnan Bey. <gülüyor> Tuba'nın eksikleri var diye bir refi var Nebahat Çerinin. Çok güzel. Tuba Büyüküstün'ün eksikleri evet, Tuğba var. Evet. Tuba Büyüküstün. Ben Tuba Büyüküstü'nün kim olduğunu hala bilmiyorum. 20 dakika desem sana. Tuba Büyüküstün. Bu Beren Saat 5 olmadan önce çok popüler olan bir kızcağızımız. Sonra nasıl? Beren Saat'in silip süpürdüğü bir isim mi? Valla öyle deme. Be, Tuğba Büyüküstün çok bozulup gelip seni yırtabilir. Nasıl yırtma? Ağzını burnunu yırtma. Ağzını yırtman. burnunu yırtmandım. Yani öyle bir rekabet var onların arasında. Hadi canım o tabii kadar Tabii ki. Yani işsel anlamda rekabet. Yani tabii yani. ki hani şey gibi derbi gibi düşün. <gülüyor> Azılı bir derbi gibi düşün. Önünü düşünme sonra ben sana taksiden <gülüyor> çıkalım. sana nasıl düşüneceğini öğreteceğim. Sana <gülüyor> beyaz adam gibi düşünmeyi de öğreteceğim. Ben sana taksiden anlatırım sen tamamdır. Günaydın efendim. Good morning. Merhaba. Hello sir. Dödük sesi. No. Fahir şey lafın neydi ya onu bir daha söylesene abi. Titreyen onu... çatalda et durmaz. Ben onu yazacağım müsaade edersen. <gülüyor> müsaade senin. Altına herhalde Fahir diye yazacaksın. Fahir. Zaten örgüt. bir tek aklımda o var Fahir. <gülüyor> Yalnız atasını <gülüyor> <bir sesyonumda gülüyor> tutamadım sözünün böyle bir kötü olur. Yani gerçekten atasözü olmasını istiyorsan anonim olacak. Yoksa özlü söz olur. İkisi arasında da fark var yani. Nasıl Oscar Wilde'ın sözlerini biliyoruz. Altında imza O zaman var. ben istiyorum abi. Sönse yarın özlü gün... söz mü? Özlü Genç, söz olsun. Canım. Hayır canım, tamam. söz olsun. Yani bir çünkü... Mevlana'dan alıntı yapar. Mesela Twitter'da çok yayılacağını düşünüyorum. Bir Mevlana, bir Fahlunç, bir Oscar Wilde. Tamam işte bitti gitti. Yani onu paylaşıyorlar ya Twitter'da paylaşıyor. Atasözünün de havası ayrı ama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz? Ee, o size tekme kente doğru iniyorum şu an. İnebiliyor musunuz peki Duygu hanım? İnebiliyorum evet. Ne kadar güzel ne mutlu size. Taksiylen yollar mi? açık mı? Efendim? Taksiyle mi yollara çık mı arabanızla mı ee, yayan mı? Ara, arabamla. Lüks arabanızla. Sabah temizlediniz mi yoksa kapalı garajı özel edin mi bunu? Hmm. Yok o kadar değil temizledim. Kar lastiğiniz var mı? Kar lastiğin var evet. Ne mutlu size. Buz tutmuş mu peki camlar? Bu sıkmıştu, bu çözücü solüsyonun vardı camlarımızı kırdı. Allah Allah, Yük ve sefat içinde Sonra yaşanılıyor. Kim var, kim verdi ben almadım çünkü <gülüyor> benden almış olamazsınız <gülüyor> var demek ki birileri. <gülüyor> Almıştım bir gross marketten. Vay be ne kadar güzel. Ne Tebrik ediyoruz. size. <gülüyor> Hangi evet, konuda aradınız bizi? Şu konuda aradım şimdi. Ebat Çeyre'nin açıklamasını e, aramıyordunuz. Bulamadınız. Evet babadınız. bulamadık. Ama, Var mısın sizin e, aklınızda? Şeydi geçenlerde de yine Boxer'la ilgili şey demiştir. Depremden sonra diyordu zannersen. Depremden sonra Boxer'sı uyumuyorum. Gibi bir açıklama yapmıştı. Oydu evet. yani. O ona... açıklamayı da biz kaçırmışız. Teşekkür Ama ediyoruz. Erkek demiş mi? ya. Oldu. Baksır giymeyen erkeği istemem demiş. Yok işte daha önceki açıklaması yine baksırla ilgiliydi. Tabii yani kadıncağız nereden uymuyorum. bulacak baksırı? Yani demek ki <gülüyor> baksırlı bir adam Nebahat Çehri ile e, beraber... Baksırını ...şey galiba. olsa deprem olsa adam donunu bulamış. <gülüyor> Nerede donu? O Nebahat aldı. alıyor. Evet, evet. Yani aşk olsun Nebahat. Depremi mi yanayım hırsızlığa mı yanayım? Çok teşekkürler Duygu Hanım. Hoşçakalın. İyi günler. Ama hırsızlığa girmez yer değiştirmeye girer. <gülüyor> Duygu Hanım gibi Eda Hanım da aynı şeyi söylemiş ya. Depremden beri Baksır'la uyuyorum diye açıklaması var demiş. Arkadaşlar şu Baksır'a da bir ısınamadık ya. Helal olsun. Nasıl ısınamadık ya? Yani? Nasıl ısınamadı? ya? Yani? Yani en azından bazılarını açıklamasın <gülüyor> da burada sabah sabah. <gülüyor> Bakayım bir dakika. Yalnız şimdi Toplam kimin Baksır'lı olduğu belli oldu yayında. Nasıl ısınamadık? Nasıl iki tepki geldi. Ne yapıyorsunuz lan Baksır'lılar? O zaman ha, isterseniz herkes birbirine... Sen nasıl bu kadar pardon Ege nasıl bu kadar rahatsız Fahir? Baksırsız olarak mı? Hayır yani baksır <gülüyor> konuşulurken... Arkadaş ben Nebahçe Erre ile ileriye yönelik bir şey düşünmüyorum ki. Biz de düşünmüyoruz da <gülüyor> baksınız. rahatlıkla. yani Nebahçe rahat öyle düşünürüm. demiyor. <gülüyor> Evli barklı adamlarız ya ne yapacağım ben. Şey, alır, ne, alır, o boxı, <gülüyor> ne o baksın. ne o baksır yoksa görüştüğüm Nebahçe Erre Neba mi bak. gidiyorsun? Fahir <gülüyor> bir şey sorabilir miyim? Sor. Sitrenen çatalda et durmaz dedim ben ama sonu ünlemle... Gündem koydum sonuna. Acaba yok. doğru mu yoksa? Gülümseyen yüz koy ya da göz kırpan. Yok yok ondan koy. Onları yapamıyorum ben. Hmm, yapamıyorum. Göz, yani gülümseyeni Oğlum biliyorum da göz kırpan nasıldı? Göz noktalı kırpa. Noktalı virgül. virgül. Gapa parantez. Tamam o, o şekilde o zaman güncelliyorum. O şekilde güzelleyelim. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> Revize ettin. Bu inovasyonun için de teşekkür ederim. Oktay o ile beraber çekirdiğim bir fotoğrafı da <gülüyor> reklamdan sonra ben de paylaşır mısın? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Neşeli dakikalar yaşattı bize. Fahir bazı sorularımız var sana. Yes please. Mız derken e, hmm. ses dışındaki insan olma olarak söylüyorum. <gülüyor> şimdi e, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Onları ben bir ileteyim. Öncelikle Emre Bey demiş ki Şimdi ben ilk başta titreyen çatalda et durmaz sözünü hmm. e, ünlemle bitirip göndermiştim. Sonra düzelttim. Hmm. Neydi? Noktalı virgül Kapa parantez. Kapa parantez ile gönderdim. Ee, Emre Bey diyor ki çok teşekkür ederiz. Az önce anlamamıştım. Şimdi oldu demiş. <gülüyor> bir yorum. Ee, Umur Bey de şey demiş. Peki bu sözü birisini e, Nerede bir söylerken sondaki işareti nasıl yapacağız? Onu da anlatabilir misiniz demiş Şu ama Fahir Bey size soruyor. Kıplayacaksın. Mı? Şöyle. Faer, radyoda olduğumuzu. Gözünü Abiniz. kırpacak canım. Yani. yani sağ gözünü ya da sol gözünü isteğe göre. Ha. O, yani hangi tarafını daha hakimsen hakimsen o tarafını kullanarak o gözünü kullanarak kapatıyorsun. Yani Değil şu de... şekil mesela o <gülüyor> da titreyen çataldı etturmaz. <gülüyor> Kıps. Küps diyecek mi mesela. Yoksa sen doğaçlamama etkiliyorsun bunları. Yani ya abi şimdi bu da her şeyi de atadan beklemeyin ya. Her şeyi de atadan beklemeyin. Oscar Wilde'a gidip soruyor musunuz? Efendim burada böyle mi? yani bunu nerelerde kullanabiliriz? Hayır. Artık orada doğru demokratik haklarını istedikleri gibi kullanabilirler. Doğru Sen bir mesajı veriyorsun. O mesajı nasıl almak? O mesajı ben veririm Evren'e. Çok Sen bilediğin kadarını da. alır, istediğin kadarını kullanırsın. Ben şimdi anladım. Şimdi <gülüyor> anladın oturdu. mı? Ben anladım. Ben ne çok yapıyorsun? güzel anladım. Dinleyicilerimiz de çok güzel Yeni telefonunla oynama. Ben başka şeylere bakıyorum. Ne? Mesela o açıklama depremden sonra bütün ipek yiyeceklerimi dağıttım açıklamasıyla devam ediyor. Evet öyleymiş. Neler neler? Öyleymiş o açıklama dediğimiz e, Nebahçe'nin ye ne ye yeterince vakit ayırdığımızı ne düşünerek düşün. devam edelim. Tiksindiren tamam. çikolataya geçmek istiyorum. E, Gölcük'te çocuklarının yediği çikolatanın içinden kıl çıkması çocuklarımız zarar gördü diyerek üretici firmaya 100 bin liralık manevi tazminat davası açan aileyi Neşve içinde bıraktı. Mahkeme davayı kısmen kabul ederek aile bin lira manevi tazminat ödemesi. <gülüyor> kıl çıktı ama değdi mi? <gülüyor> Haberin başlığı. Valla kıl çıktı ama değdi. Çünkü çocuğumuz tisindi. Keş, Tiskindim demiş keş, keş çocuk Keşke ben ya. de zamanında poğaçanın içinden zımba çıktığı zaman yapsaydım ya başlığı. Ya valla Oktay ya. Ama poğaçanın Senin markası Senin iyi yok. benim dönerin içinden fayans çıktı. Benim de askerde yediğim pidenin içinden çivi çıkmıştı. Ya Aa, ne orada ne de... mıymış demişler açıklama olarak da. Askerde çivi çıkması yoktur. Yerleştirilmesi şimdi. vardır da. Doğru. <gülüyor> Sevin. Nasıl fayans çıktı senin Vallahi ya? böyle döneri yiyorsun yarım ekmek güzel böyle art. Bir art. Yani ben burada tabii şeyleri yapıyorum. İş bir bakın da... 33'e 33 fayans mısın? ne? Çat diye bir fayans köşesi ya. 33'e 33 fayansı koydum güzel üstüne <gülüyor> hardalımı salandı. Harika bir Derz bilmezim. olarak hardalımı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bu böyle. Elçilik, elçilikte, elçilikte, aa elçilikte dinleyen dinleyicilerimiz şimdi şey olur da, Kolombiya'nın başkenti Bogotadaki Honduras Büyükelçiliğinde ne numaralar dönüyor, ne numaralar. efendime söyleyeyim. Tabi seks haberlerini verebiliyoruz değil mi? 9.38 rahat rahat. Elçiliklerde mi bunlar dönüyor? Mu? Abi elçilikte bir Ulan değil, Zaten Kolombiya'ya e yollamışlar ya. Ülke mi değil mi belli değil falan diye mi takılmışlar? Valla öbürü de Honduras. Zaten ülkemizde yani. Honduras değil mi arkadaş diyerek vermişler kendilerini. Valla bir parti yapmışlar partiye. Ay ay ay ay ay. Parti hala konuşuluyor Noel Partisi. Bir anda Noel Partisi başka bir partiye vermiş Dakikasında. Ama benim bildiğim şimdi bu... E, Ateşle yan yana durur mu? ...partiler olunca hep diğer elçiliklerden misafirler <gülüyor> oluyor. O şeyler ne dedin? Diplomatik bir camia var. Onlar hep birbirlerinin partilerine gidiyorlar. Diplomatik... Sadece Honduras'ı bağlayan bir şey mi yoksa diğer Valla... elçiliklerden, dış temsilciliklerden de katılım olmuş mu? Baya bir katılım olmuş. Biz Bayağı... de ülkemizi temsilen buraya buraya... Bir... Bir şeyler yapalım demişler. Valla parti bir anda zıvanadan çıkarak. Ne kadar zor bir şey orada sadece Vallahi. kendi performansın değil ülkeni de temsil ediyorsun. Büyükelçi Carlos Rodriguez Andino partiye katılmamış olmasına rağmen istifa etmek zorunda kal. Ya ben katılmadım <gülüyor> bu hayvanlar. Valla bak yemin ediyorum ya. O kadar yani. Yani. <gülüyor> Ay çok kötüymüş durumu ya. Vallahi billahi ya o kadar kişi çağrılır mı o parti? Ne, o nedir ya? Ne parti. olmuş partide? Ne olmuş ama? Nasıl olmuş? Nasıl yani? olmuş? Nasıl zıvanadan çıkmış? Yani bir de o diplomasi dünyasında... Ben iki defa o tip bir davette bulundum. Çok kibar insan. Hiç göremeyeceğin kadar kibar insanlar görüyorsun etrafında. Nasıl raydan çıktı? Kolombiya'nın havasından, suyundan mı? Yoksa başka bir şeyinden mi? Tozlu muymuş ortam? Ortam çok tozluymuş. Bir aksırma, tıksırma. Ah ne oldu? Sırtına vurayım. Bir magic touchlar. Ne oluyor falan? O ona dokundu. Etkilendim. Ah senin tüylerin niye diken diken oldu? Bir şey mi oldu? Enseye üfleme falan derken bir anda herkes birbirine hücum et. Honduras, honduras, honduras. Bunlar hep yaşanmış şeyler çocuklar. Honduraslılar ne diyorlar acaba bunu? adını çıkardılar. Hayır, onlar şey gururlu bir taraftandır. <gülüyor> bizim geleneklerimiz... Eh bizde böyledir yani. Ha öyle mi diyorlar yoksa bizim kültürümüzde böyle bir şey yok mu diyorlar? Yok yok öyle. Kültür mülteci karıştır, karıştırmamışlar. Dede olmak bunalıma soktu. Kimi soktu? Kimi soktu? Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. Prince Charles. Ee, İngiltere. Daha yeni mi bunalıma mı? Valla İngiltere kraliyet ya dede atı. olmadı. Dede olmak üzere. oldu olma. Olmak üzereyim şey. demiş. Torunun kucağında bir alsın da bak. Bütün o hüznü bunalımı gidecek. Onu. Kendimi yaşlı hissediyorum demiş ya. Yaşlısın demişler zaten ya. Yaşlısın bir bak aynaya demiş ya. Senin çalsa kaç yıldır yaşlı olduğunu hatırlatacak bir saray mensubu yok mu? Valla beyaz prens diye geçiyor artık adam. Pamuk gibi oldu. 64 parantez içinde. Yani burada şeylerle vermek istemiyorum ama. Zaten İngiltere şeylerine göre... Yaşlılığı Genç. çoktan geçti. Ya 65 da orta yaşında. yaş, orta yaş. Orta. 65 yaşındaki prens diye bir kitap olduğunu ben biliyorum. Henüz basılmadı ama. Zaten iki tane öyle kitap var. Küçük prens bir, 65 yaşındaki prens, prens iki. Bir. Moruk prens diye geçiyor. <gülüyor> Onu da yasaklamışlar. <gülüyor> ama iyi de etmişler yani. Çünkü bohçe diye bir, bir bölüm İngilizce var. de moruk ne demek? Moruk mu? Hı -hı. Yani bizde bazı bir ara bir dönem kullanılıyor diyor. Ne haber moruk? Dude. Hey dude. Dude değil ya. Dude. dude. Düt değil zaten Oktay'cım. Düt değil ya. Ağzını birazcık büz. Öyle dersin ya. Türkçedeki moruk anlamında kullanılmıyor düüt ya. Yaşlılara değil. Faer'in dediği moruk başka. Na, sempati moru. Ne haber moruk? Ne haber moruk? Moruk ben kaçar. Ay. İyi ki bizde çok arkadaş değilsin Faer ya. ya. Hayır canım bizde sanki ben 7-24 <gülüyor> bunu kullanıyorum. Yani kullanıldı mı? Kullanıldı. kullanıldı. Moruk diyen var mı ya çevrenizde? Var. Benim var Kim vardı? Biri vardı ya sabit moruk diyordu herkese. Ben biliyorum. Kim olduğunu biz Bizim bugün mükemmel olacak gitarlarını çalan Gökay Moruk diye konuşuyor ama galiba müzisyen piyasasında öyle bir şey var. Ne haber Moruk falan mı diyor? Aha. Moruk ne ya? Yani? Ben Moruk, Moruk lafının kullanıldığını dublaj dışında bir tek orada duydum. Moruk. <gülüyor> Kelime anlamını boşalttı şu anda. Kaç Vallahi. kere dedi Bence Moruk. abiden çok daha havalı. Moruk mu? Baba abi. Ne haber Moruk? Bak ne kadar kısa. Dostum nasıl? <gülüyor> Ne haber dostum? Dostumda da çok güzel böyle hem bir samimiyet hem bir iticilik var. <gülüyor> e, güzel işte mesafe. Gerçekten. Benim hiç ısınamadığım şey ama dostum mu? Kullananları da anlıyorum başka şey bulamıyorlar onun yerine. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sanki TRT -te evet. Çocuk programı yapar gibi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar evet gerçekten şey yani. Rahatsız rahatsız. Hmm. O ama hep o... hayata karşı rahatsız arkadaşlar. Kardeşim peki? Kardeşim. Ama yani bir bir de. Şimdi geçecek. arkadaşlar mesela topluluğa Bilmiyorum hitap ederken arkadaşlar ben Kardeşim. kullananları anlıyorum ben hiç kullanmıyorum da beyler diyemezsin kızlar diyemezsin ne diyeceksin orada böyle kızlı erkekli bir grup var samimi bir şekilde bir açıklama yapmak üzere hey millet desen ayrı bir şey var o, çocuklar o. çocuklardan daha iyi ama arkadaşlar ya. E tabi canım. Ya çocuklar değerli diyor. misafirler de diyemezsin. <gülüyor> değil değerli misafirler. <gülüyor> Yok olmaz abi. Arkadaşlar diyeceksin başka çağrı yok. Arkadaşlar demesinlukla. Bakın diyeceksin. Bakınız diye girsin. Ya evet hiçbir şey hitapsız ortaya söyle lafını. Öksürsün. Ha, ha. yani. Şimdi buradan ne güzel. Hem boğazın temizlenmiş olur bedavadan. Ya da boğazını temizleyemiyorsan bakınız diye eline kalem alsın. <gülüyor> Herkesin <Tamam>. gözün önüne <gülüyor> Her şey <Bakın>. eder. <gülüyor> E, güzelmiş. Evet. Moruk. Şöyle bir bakalım. Ya bir duyurumuz var. Ben onu yapacağım. Kaç gün evet. yapamıyorum ya. Cağlar Sanatlar Merkezinde 12 Ocak Cumartesi günü saat 20'de şahsi şovum var. Biletlerde, maybilette. Ben yapmış oldum. Evet. Hem o var. 12 Ocak. Ama 12 Ocak'a kadar ne yapacağız? Nereye gideceğiz derseniz 10 Ocak'ta Perşembe günü bir gösteri var. Ot Kültür Kongre Merkezinde. Ee, ne tip bir gösteri Oktay? Bunun? Türk Amerikan Derneği dans topluluğu sunar dans aşkına diye çeşitli popüler şarkılarla dans eden amatör bir topluluğun gösterisi var. Allah Allah. Saat 20'de kim sunacak ki acaba çok merak ediyorum yani onu sunan kimdir kaç para götürüyor ne paralar alıyordur o sunucuya ne mutlu o sunucuya onu sunan, onu sunan, onu sunan benim onu sunan benim sevgili abi Oktay, hakikaten şu sıkışık döneminde ilaç taksiye, taksiye paraları verdin ama hem sunuculuk hem EGK ve şahsi şov seslendirmesi seslendirmesi iyi. akıyor resmen Ak damlıyor gene. yok öyle yok öyle. ben açık konuşacağım akıyor Akıyor yani. Bizim için ek iş yok ha. Hep arkadaşlarım bakıyor <gülüyor> ek işlerle. Gayet güzel yollarını buluyorlar. Bir aç köpek gezen biziz galiba. Oktay e, biraz bahseder misin? Nasıl sunulacaksın? Abi neler? şöyle olacak. Şimdi zaten sunulacak şey çok eğlenceli olacağı için. Daha önce ben bu gösteriyi izledim. E, bu sefer Otukü -Türk, Türk Kongre Merkezi'nde. Gerçekten eğlenen bir topluluk bu. Hip hop, caz, modern dans, latin dans, Roll, jive gibi farklı dans türlerinin ilginç bir... Karışımı diyebiliriz. Caiif tamamen e, ve tabii ki daha fazlası. Ve yani daha neler neler. Star Wars gösterisi varmış, bir sürpriz bir Star Bunu ben espiriler hazır mı? Değil. Espiri her şeyden sonra mı? Yani e, her parçadan sonra mı sunum yapacaksınız? Herhalde. Daha konuşmadık. konuşmadık en onları. başında mı konuşacağız? Onları konuşmadık. Mı? Önce siz dedi bugün para mı yatırın? <gülüyor> Önce parayı yatırın ondan sonra konuşuruz. Diye. Yok yok daha konuşmadık. Bugün provası var. Ee, Perşembe günü saat 20'de olacak Perşembe günü biletlerde Ot Kültür Kongre Merkezinden. Prova'da şey falan yaparlar. biliyor sevgili dinleyiciler... ve tabii ki bilet geliri de ...Ottu burs Fonu'na nakterim. Ve bir kısmı da oktay demireceğim mi yoksa? Bir, bir kısmı da aktarılacak. Evet. Oktay şöyle bir konuşma yapsa hani prova'da ya arkadaşlar hani denedik prova'da da olmadı bu hani bir üç kişi sunsa daha güzel olur gibi. Bugün mü? Hı, hı. Prova'da mı? Ne dersin? Aslında olabilir ya sizin. Sen illa menatındaki evi alacağım diyorsan tabii ki bizim boynumuz kıldan ince. <gülüyor> Ama yani kardeşlerini de düşün. Olmadı. Bu ay almazsın öbür ay alırsın. Yani sonuçta adam seslendirme bu... parasını gelecek ay yatıracaksın. <gülüyor> Bunun gibi iki şey daha gelse bana. iki iş daha gelse, iki çay daha gelse, menadında da olmasa da maşatan da alırsın. <gülüyor> <gülüyor> daha saçkına, daha saçkına tamam ya. Bugün açacağım konuyu. Çok güzelsin Oktay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün açıyorum konuyu. İsterseniz o zaman bir reklam dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Salı sabahındaki son dakikalarımız içindeyiz. Ve bu macera dolu bu karlı günde sizlerle birlikteyiz sabah bu dakikalarında. Evinden çıkmak konusunda endişeleri olanlara acı gerçeği şey söyleyelim. Yollar açık. Yani ben evden çıkmıyorum zaten yollar da kapalıymış diye düşünerek kendini rahatlatanlara onu söyleyelim. Yollar açık. Yollar yani açık. Güzel. Hava tarz... soğuk. Taksiler güvenli pahalı. olmasına rağmen pahalı. Pahalı, pahalı ama e, lüks arabalarda, lüks araba lüks araba olmasına gerek yok aslında. Karlas olan her aracın rahatlıkla yolculuk yapabileceği güzel bir salı sabahındayız. Güzel de değil. <gülüyor> salı sabahımız. Daha güzel salı sabahları olduğunu hatırlıyorum ben hayatımda. Buyurun efendim son haberleri alalım, son esprileri alalım. Böyle kasa olur mu? Olur efendim. Böyle de kas olur, böyle de kas olur. Çok güzel olur. Alman bisikletçi o Robert Horsman'ın 71 santim çapındaki bacak kasları Oha. dikkatlerden Orta kaçmadı. çok karpuza geçmiş. Orta boy bir, iri boy bir karpuz büyüklüğünde Aynen öyle ya. Oraya ne deniyor? Kalp aşağısı da, yukarısına ne deniyordu? Baldır mı? Baldır, baldır. Baldır da aşağısı değil mi ya? Baldır, baldan tatlıdır. Vur şuna bir tane vur. Nasıl Fırlak durayım ben camı arka koymuşlar. Özellikle Onlar camın arkasına yapıyorum. koyuyorlar vurmayalım diye. B stüdyosunda zaten işler rayından çıktı bu Vallahi, cam geldiğinden beri. Ulusal bisiklet merkezinde e, gösteri yapan First Armand bacaklarını All açtı. Bin. E, hayrete düşüren kaslar gerçek ölçüsünü öğrenmek isteyen kadınlar tarafından ölçüde bir tane kadınlar ölçen onun beli 68 santim onun beli ne alakası var ölçmüyor mu bu kadın sadece tamam, kadının beli 68 adamın bacakları 71 hesabını sana bırakıyorum mahsus mu onu, ha, ama onu ölçtürmüşler gelsinler bir de Angelina Jolie ölçsün Kafasını benim ile. kafam 86 adamın beli sadece <gülüyor> mi? Mi? yani, yani. <gülüyor> Ama hakikaten ya bu ne bacak arkadaş. Böyle bacak olur mu dedirtir. Olur arkadaş. Böyle de bacak olur. Hakikaten Bisikletçi adam Bisikletçi miymiş bu? Adam? Bisikletçi. Oktay sorular soruyorsan o Bay Fahir Öğüncü'n başladığını sezmete galiba. Vallahi anlamadım ben ya. Bay Fahir Öğüncün bu Bu Ne Bacak adlı özel bölümü. Bu. Yalnız o kadar özgün bir Programın var ki Fahir. Yani programın ne bir giriş müziği var, ne bir çıkış müziği var. Yani her an tetikte olması Abi, lazım. Bu programın isim. özelliği e, sızar, sızma yapar. Geriyle tak tak. Bu program televizyon programı olarak düşünüldüğü için normalde bir program sırasında bu sohbet başladığında ekranın kenarında Bay Fahir Ünç bir tane de melon şapka çıkıyor. <gülüyor> ama ama Fahir programı programın şapkanı falan çıktı yok. Sadece programın şey o. Vay, niye? çapka takmıyor. Şimdi herkes gene kar manzaralarını koydu ya ünlüler de koymuş evlerinden çektikleri foto ay kar yağıyor diye. Ben böyle bir tane gördüm çok hoştu çok tatlıydı ya böyle kara karşı ayağını uzatmış çıplak ayak iki ay. tane ayak böyle tam bacakların tepesinden ayakla beraber kar hep deniz olur ya Kar bu sefer. Ben de bir bahçe masası ya. Karla bir bahçe masasının üstünde bir sıcak şarap tepsisi fotoğrafı gördüm. Altında da şöyle bir not var. Ya e bu bunu fese koysan <gülüyor> Onu ben de gördüm ya. Böyle bir fotoğraf vardı benim gördüğüm. O esnada sonunda. ben de oradaydım. <gülüyor> Sen orada mıydın? <gülüyor> Çünkü böyle manasız bir saatte elinde sıcak şarapla. Allah Allah bana mı geliyor? Hiç de istemedim ama neyse falan diye. ...sonra o masanın üstüne konup fotoğraflar. Kar fotoğrafları çıktı mı yani? Kar <gülüyor> çektirdiğiniz fotoğrafları paylaşın, başladılar. Ya bir birlikte bir fotoğraf çektirelim mi ya? Yani. Kar da çektirdiğimiz fotoğraflardan birini paylaştık. Bizim payla çok uzun seneler sonra ilk defa 2013 beraber girdiğimiz yılbaşısıdır değil mi? Evet, evet. doğru. O yüzden bu sene... <gülüyor> <gülüyor> i̇lkleri, bu sene bizim için ilkler olacak. İlkler'in senesi ya. olsun. Yani o yüzden de bugüne kadar hiç beraber fotoğraf çektirdik mi biz? Bugüne kadar hiç beraber çok uzun süre. Üçümüz sadece, şey, üçümüz sadece, üçümüz yani. sadece üçümüzün yani. çektirdik. Kısık fotoğraf, göz, ka, kasket ve tütün adlı fotoğrafımız vardı. <gülüyor> evet doğru. O vardı. Onun dışında başka ben hatırlamıyorum üçümüzü. Evet yok. Gerçekten de yok. Onu da 15 sene önce çektirdiğimiz için. Doğru vallahi birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı yok gibi. Yok gibi bir şey. Ben bir önce... de en son Emrah Alıcı'nın biliyorsun Ankara Müzisyenleri gecesinde onda da biz çektirmemiştik çekilmişlerdi. Evet. Çekini, çekinilmiş fotoğraflar. Çekinilmiş oldu. fotoğraflardı. Evet doğru. Bu ee, paylaşamıyoruz. Birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları paylaşabilmek için kamera karşısında birlikte geçirmiş Geçmemiz gerekiyor. Ya dün tabii şey de, bunu da artık dile getiren bilmiyorum. Oktay'ın içi bulanacak da. Levent Kırıcı bir kaza geçirdi. Ay, evet ya e, ama... Şarampole yuvarlandıları. Evet şimdi valla bak ben unutmuştum dinleyicilerimizden yoğun istek geldi. Yoğun ona. istek evet, geldi değil? onu kırmak ben... Arka arkaya tweetler geldi. Bunu lütfen yayında hatta müziğiyle beraber hmm. ben de hmm. şimdi onu yapmazsak ayıp olacak herkes onu bekliyor çünkü. Evet ona bekliyor ben hemen şöyle açayım onu aray arayayım bulayım ha evet. Ee... <gülüyor> şimdi ben başlıyorum. Dakika başlıyorum. dakika şey yapma <gülüyor> dur. dur. başlama bir dakika hayır. <gülüyor> Bu programımızın ama sonu olacak. Sonu, yani, son, tabi, evet. Bugünlük programımızın Onun en azından programımızın sonu. sonu Ondan sonra birbirimizin yüzüne bakmadan tamam, uzaklaşacağız. Bakmadan gidebiliriz. Ee, ee, park yerinde gene Fahin'in yüzüne bakanın. <gülüyor> <gülüyor> Levent Kırca'nın içinde bulunduğu minibüs Bursa'nın Orhaneli ilçesine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı ve Şarampol'e kayarak yan yattı. Kırca ve geçmiş yanındakiler olsun diyelim, geçmiş olsun diyelim tekrar. Kırca ve yanındakiler araçtan inerek minibüsü Şarampol'den kurtardı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle Orhaneli'ye gitmekten vazgeçen Kırca köy'ünde mola verdi. Kazayı anlatan Kırca, araç şarampole kayınca büyük panik oldu. Önemli değil. İşçi partililer kurtarıldı. Asıl ülke şarampole yuvarlandı. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler biz birbirimize bakamıyoruz ama size... Allah bakamıyoruz, bakamıyoruz. Güzel bir gün diliyoruz hepinize. Yarın sabah buluşmak gereğiyle hoşçakalın.